Teheccüd namazında hususiyetle okumamız gereken e, ayet-i kerimeler veya sure isimleri var mıdır? Teşekkür ederiz demişler. E, malumunuz teheccüd namazı gece kılınan bir namazdır. E, Salatü'l-leyl de denir bu namaza. Bu namazın kılınma şekli şöyledir. E, yatsı namazını kıldıktan sonra bir süre uyuduk uyuyup uyandıktan sonra bu namaz kılınır. Ee, gece yarısı olabilir. Gecenin hı hı. son üçte biri olabilir. İm, i̇msak vaktinden evvel kılınan e, bir namazdır bu namaz. E, bu namazda dilediği sureyi okuyabilir. Efendimiz gece namazında rivayet edildiğine göre Bakara suresinin tamamını okumuş. Evet. Ali İmran suresini okumuş, Nisa suresini okumuş. Tabii biz onun yaptığı gibi yapmamız mümkün değil, ona dayanamayız ve o kadar da Kur'an'ı ezber bilemediğimiz için bunun buna muvaffak olmamız mümkün değil. Bildiğimiz surelerden okuyabiliriz. Diyelim ki kardeşimiz diyor ki hocam ben sadece kısa sureleri biliyorum ve Doha'dan aşağısını biliyorum ve el aşağısını biliyorum. Her rekatta bir zambi sure mi okumam lazım? Böyle bir zorunluluk yok. Birden fazla Fatiha'dan sonra zambi sure okunabilir. El teri okur, li la okur, ele ey okur, Kevser suresini okur, kafirun suresini okur. Ondan sonra rüküya secdeye gidebilir. Efendim. İkinci rekatta geri kalan sureleri okuy okuyarak e, kıraatini tamamlayabilir. E, belirli e, şeylerin surelerin okunma mecburiyeti yoktur ancak zaman zaman Efendimiz bazı namazlar için e, Fatiha'dan sonra kafirun suresini ikinci rekatta da Fatiha'dan sonra ihlas suresini okumayı tavsiye etmiştir şayet iki rekat bir namaz kılacaksak vaktimizde kısıtlı ise birinci rekatta Fatiha'dan sonra kafirun suresini ikinci rekatta da Fatiha'dan sonra ihlas suresini okuyabiliriz diğer surelerde okunabilir. Ve namaz bittikten sonra da dilediğimiz gibi dua edebiliriz.